Merhaba çocuklar. Merhaba. Çocuklar. Merhaba. Tabii. Tabii. Tabii. Merhaba. O, e, nasıl Aa, geçti? Pek iyi değil. Benimle metroya kadar yürüyüp bir ara yine yapalım. Ya. Evet. Ne var? Yine yapalım demiş. İyi bir şey değil mi? Aa, hayır. Yine yapalımın açılımı beni asla çıplak göremeyeceksin hmm. demektir. <gülüyor> ne zamandan beri? Ezelden beri. İlişki lisanıdır bu. Sorun e, sende değil sorun sende demektir. Ya da çok tatlı birisin. Artık deri giyen alkoliklerle çıkıp seni şikayet edeceğim demek. Ya da mesela başkalarıyla görüşmeliyiz. <gülüyor> Zaten görüşüyorum demek. Herkes de bunu biliyor mu yani? Ha, tabii ki. Darbeyi yumuşatır. Evet mesela çocukken ailen köpeğini uyuttuysa uzaktaki bir çiftliğe gittiğini söyler ya. Bu çok garip çünkü e, bizimkiler e, köpeğimizi e, gerçekten bir çiftliğe yaşamaya gönderdiler. Uh, Rose? Daha ne? Unuttun mu? Connecticut'taki Miller çiftliği. Miller'ların acayip bir çiftliği vardı. Atlar vardı. Kovalayacağı tavşanlar falan. Ah <gülüyor> oh, inanmıyorum çiç. Çi. <gülüyor> Ölmek üzere olduğunu bilmek nasıl bir duygu? Müdür bey... Beş dakika sonra benim acılarım dinecek. Ama sen dürüst bir adamı... Ölüme gönderdiğini bilerek... Yaşayacaksın. Hey, gerçekten çok iyiydin. <gülüyor> Sahi mi? Sağ ol. Devam edelim. Tamam. E ee, Benden ne istiyorsun Damon? Ha? <gülüyor> Sadece hücreme dönmek istiyorum. Çünkü hücremde sigara içebilirim. Burada iç. Galba Damon bu yüzden hücresinde yalnızken sigara içiyor. Ne? Elini kasma, bileğini gevşet. Çok değil. Oh, hey. hey. Tamam şimdi bir nefes çek. Tamam. Tamam ver şunu bana. Hayır hayır hayır sana sigara vermeyeceğim. Bir şey olmaz. Bak rolü almak istiyor musun istemiyor musun? Ver. <gülüyor> Tamam pekala. Bunu sigara olarak değil de elinde eksik olan bir şey olarak gör. <gülüyor> Tutarken işte budur dersin. Tamamlandığını hissedersin. Özlüyor musun? Ha, hayır çok değil. <gülüyor> ha, tamam şimdi içeceğiz. Of yok artık. hayır dediklerine göre boyu erkeğin baş parmağının ucundan işaret parmağının ucuna kadarmış. <gülüyor> ne saçma şey. İkisini de kullanabilir miyim? Sakın söylemeyin. Hatırlayacağım. Kafeinsiz cappuccino Joey'e, Sade kahve. Latte <Gülüyor> ve buzlu çay. Bu işi kıvırıyorum galiba. <Gülüyor> Kesinlikle. Kesin. Aferin bana. <Gülüyor> hayır hayır. Onu şöyle yapsam, bunu ararsam, yani. Tamam tamam. İyi misin Fibi? Evet hayır sadece hazırlanıyordum. Ee, sorun bankayla. Ne yaptılar sana? Hiçbir şey. Sadece... Tamam. Postalara bakıyordum. Aylık şeyleri açtım. Hesap ekstresi. Sakin ol. Tamam. Hesabımda fazladan 500 dolar vardı. Oh. Şeytanın köleleri yine iş başında. Evet. Şimdi oraya gidip onlarla uğraşmam gerekecek. Ne saçmalıyorsun? Al parayı. Ha, benim değil ki. Kazanmadım. Alırsam çalmak gibi olur. Evet ama harcarsan alışveriş gibi olur. <gülüyor> Peki. Tamam. Diyelim ki çok güzel bir çift ayakkabı aldım. Her adımda ne duyarım biliyor musunuz? Benim değil, benim değil, benim değil. Mutlu olsam ve seke seke gitsem bile şu olur. Benim değil, benim değil, benim değil, benim değil, benim değil, benim değil, benim değil benim Anladık değil. seni. Tamam. Peki. Yani ben o paranın tadını çıkaramam. Dev bir kader borcu gibi olur. Chandler ne yapıyorsun? Hey, Ne yapıyorsun? sun. bu şimdi Aynen. sigara içiyorum. Sigara içiyorum, ah, sigara içiyorum. İnanamıyorum sana 3 yıldır içmiyordum Bu da onun ödülü işte. Bir saniye durur musun? En son bıraktığın zaman neler çektiğini hatırlıyor tamam, musun? Tamam o zaman bu sefer bırakmaz. Tamam bize. tamam söndürüyorum. A, a, ne yaptın? İçemeyeceğim şimdi. <gülüyor> Pekala. Üstüme değişeceğim randevum var. Yine şu Ellen'la mı? Nasıl gidiyor? E, i̇yi gidiyor aslında. Hoş yani hem eğleniyoruz da. Ne zaman tanışacağız onunla? Evet. Bugün günlerden pazartesi. Asla. Ah. Ayy. Hayır Steve'le olanlardan sonra ya, asla olmaz. canım. Steve e bayıldık. Steve çok seksiydi. <Gülüyor> Affedersin. Daha ona neler hissettiğimi bile bilmiyorum. Bana biraz zaman verin olur mu? O zaman tanışabilecek miyiz? Hayır. Kusura bakmayın. Yani niye tanıştırayım ki? Bir çocuğu eve götürüyorum. Beş dakika sonra hepsi tepesinde. Sürünün zayıflarını seçen çakallar gibiler. Aynen. Dinle. Gereğinden fazla talihsizlik yaşamış biri olarak şunları söyleyeyim. O kadar da kötü bir şey değil. Onlar senin arkadaşların seni kollamaya çalışıyorlar. Biliyorum biliyorum. Keşke bir kez olsun getirdiğim erkeği beğenseler. Sonuçta adamla hiçbir zaman tanışmazlarsa... ...bunun mümkün olmayacağını da farkındasındır. Bırak artık Rose. Ama sen Çiç'i tanımıyordun. Hepiniz söz veriyor musunuz? Evet, evet söz, söz veriyoruz. İyi davranacağız. Chandler... İyi davranacağına söz veriyor musun? Sen gelebilirsin ama o filtreli dostun dışarıda kalacak, tamam mı? <gülüyor> Selam Phibs. Gili Bayan Bufet. Hatamızı bildirdiğiniz için teşekkür ederiz. Hesabınıza 500 dolar daha geçirdik. Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. Umarız hediyemiz olarak bu top telefonu <gülüyor> kabul edersiniz. İnanabiliyor musunuz? Şimdi hem bin dolarım hem de top telefonum var. <gülüyor> Hangi bankaymış bu? Hey, geldim. Kim o? Gelin. Chandler! Chandler! Geldi. <gülüyor> ya, tamam. Lütfen iyi davranın. Lütfen. Beni ne kadar sevdiğinizi unutmayın. Merhaba. Alan, bunlar arkadaşlar ve arkadaşlar bu. <gülüyor> Merhaba. Selam Merhaba Alan. Alan. ile ilgili bir sürü şey için <gülüyor> Teşekkür ederim. Seni yarın ararım. Tamam. Tamam. Hadi başlayın Elanı kötülemeye. Ha? İlk darbeyi kim indirecek? Hı? Ha? Hadi ama. Ben başlarım. <gülüyor> Öncelikle şu takıntısıyla başlayalım bence. Hayır pardon yapamayacağım. Yapamam. Ona bayağı. Coaster... Evet. Benim çıktığım birinden mi bahsediyorsunuz? Evet. Evet. Ay evet. Ayrıca fark ettiniz evet. mi? Evet. Evet. evet çok evet. Peki, çok evet. <ûlülüyor> evet öyle. <Gülüyor> en güzeli de şuydu. Gülümseyince ağzı yamuluyordu. Evet evet. Ayakkabıdaki adam gibi. Hangi ayakkabı? <gülüyor> <Gülüyor> Ana okulundaki şarkıda olan. Düzenbaz bir adam vardı. Yamuktu gülüşü, yaşadı ayakkabı da oldukça uzunca. Yani bence Ellen ıı, ...gelecekteki sevgililerini ölçerken kullanacağımız bir ayar oluşturuyor. Hangi sevgililer? Hayır hayır bence bu aradığın adam olabilir. Evet. Gerçekten. Aa, evet. evet. Sırf David Hasselhoff taklidi için onunla evlenirim. <gülüyor> Katiler <gülüyor> ben de yapacağım. En çok neyini sevdim biliyor musunuz? Neyini? Kendimle ilgili hissettirdiği duyguları sevdim. Evet. Evet. evet. evet. Merhaba. Maç nasıldı? İşte. Kazandık! Evet, kazandık. Evet, kazandık. Evet. Harika, bir sorum olacak. Nasıl oldu ki bu? Alan. Adam inanılmazdı. Hani şu şey var ya, Baskban filmindeki baskban hani her pozisyonda oynuyor ya. İşte burada Alan vardı, Alan orada. Alan burada. Yani sanki bizi, sanki bizi bir takım haline evet, getirdi. Evet, o kuyumcu Yahudilere birazcık beyzbol dersi verdi. Güzel. Bir şey sorabilir miyim size? Bazen Elin çok şey olmuyor mu ne? sizce de? Ne bileyim, şey fazla gelmiyor mu size de? Olur mu hiç? Mümkün değil. Elin asla fazla gelmez. Evet, zaten en çok da doğuştan ölçülü olmasını seviyoruz biz. <gülüyor> Sadece Elinle olsam hiç sıkılmam. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Merhaba Lizzie. Merhaba tuhaf kız. Sana alfabe çorbası getirdim. Ses harfleri çıkardım. Evet ama y harfini bıraktım. Çünkü belki gerekir. Aa bir şey daha getirdim. Tuz mu? Hayır ama bin dolar ve top telefon ister misin? Ne? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Burada gerçek para var. Biliyorum. Tuhaf kız ne yapıyorsun? Hayır almanı istiyorum. Ben istemiyorum. Olmaz. Ben de ah sana bir şey vermeliyim. Aa gerek yok. Hayır, hayır. Alüminyum folyo şapka ister misin? Hayır, çünkü ona ihtiyacın var. Hayır hayır, sağ ol. Lütfen bir şey yapayım. E, peki, tamam. Bana bir gazoz ısmarla ödeşelim, tamam mı? Olur mu? Peki. Tamam. <gülüyor> Üstü kalsın. Sağ ol Lize. Simit istemediğini emeyim misin? Yok, istemem sağ ol. Görüşürüz. Aş parmak mı? Hmm. Biliyorum, biliyorum. Kutuyu açsın ve içinde yüzüyordu. Adeta minik bir otostopçu gibi. Belki bir yarışmadır. Hani beşini toplayıp kazanın gibi. Şey, görmek isteyen mi? Hayır. Sağ ol. Parmaktan daha beter. Ama bu resmen haksızlık. Al, neden haksızlık? bu Ne haksızlık olmuş bunu? yani bir kusurun varsa? Joey'nin sürekli parmaklarını kırtatması sinir bozucu değil mi? Ross'un her kelimeyi tane tane söylemesi. Monica'nın gülerken burnundan çıkardığı ses o nedir ya? Bütün kusurlarınızı kabul ediyorum. Siz niye beni böyle kabul etmiyorsunuz peki? Parmaklarımı kıtlatmam herkesi rahatsız ediyor mu? Yani yapmasan pek aramam. Peki azıcık mı sinir bozuyor yoksa Fibin'in saçını ısırması gibi bir şey mi? Aa, sen ona bakma fips Bence bu çok hoş. Aa, sence demek öyle. <gülüyor> Neticede doğru konuşmakta bir kötülük yok bence. Hiç yok. Gerçekten de. <gülüyor> <gülüyor> Cidden işe dönmem lazım? Evet, yoksa birilerine siparişi doğru gidebilir. Aha ha ha. Saçı bırakınca yumruklar çıkıyor demek. <gülüyor> arkadaşlarının sevdiği bir erkekle çıkmış mıydın acaba? Hayır. Tamam. Bütün arkadaşlarımın sevdiği bir erkekle çıkıyorum şimdi. Dur. O çakalları mı söylüyorsun? Hı hı. Ha harika bir inek kurtuldu demek. İnanabiliyor musun? Ama var ya... Ben... Ben o heyecanı hissetmiyorum. Onlar hissediyor ama... Ben hissetmiyorum. Tatlım... O heyecanı her zaman hissetmelisin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak Monika, duyguların böyleyse ondan ayrılır. Biliyorum, çok zor olacak. Sonuçta koca adam atlatır. Evet, o atlatır. Ben asıl öbür beşini düşünüyorum. <gülüyor> Vücuduna saygın var Kendine mı? Kendine yaptığının farkında mısın? Hey sizden de kanserinizden de kalp hastalıklarınızdan da gına geldi artık. İşin özü sigara içmek güzeldir. Bunu siz de biliyorsunuz. Chandler, Alan seninle konuşmak istiyor. Gerçekten mi? Öyle mi? <Gülüyor> Merhaba dostum, nasılsın? <Gülüyor> ah demek sana söyledi ha? Evet arada bir içiyorum işte. Evet evet şimdi de. Evet şimdi de. Evet doğru. Daha önce kimse kimse böyle anlatmamıştı. Ne tamam sağ ol. Sağ ol. Adam çok iyi. Keşke kadın olsaydı. Evet. Ooo kuzu pirzola. O çorap kaç yıllık. Otuz yıl boyunca elime çorap geçirsem o da konuşurdu. Evet galiba birinin nikotin bandını değiştirmenin vakti geldi. Merhaba. Joey nerede? Joey son sakızımı çiğnedi. Ben de onu öldürdüm. <gülüyor> Yanlış mı yaptım sence? <gülüyor> Galiba karşı tarafta. Teşekkür ederim. İşte oldu. <gülüyor> Oo, zevkten dört köşe oldum. Hey Fips o tartın kalanını yiyecek misin? Phibs? Bu tartın kalanını isteyen var mı? Ben alabilirim. <gülüyor> Affedersin. O aptal gazoz şirketindekiler parmak için bana 7 bin dolar verdi. Oo, 7 yani. bin dolar mı? Buraya gelirken de bir sakıza bastım. Evrenin neler oluyor? Neler oluyor? Yok bir şeyi. Hep birlikte olmamız güzel olur diye düşündüm o kadar. Hiç çamaşırımı da giysem daha güzel olacaktı. <gülüyor> A, Joey. Oh. Evet. Peki. E, ne? A a anneden kapatın. Şey. Dur dur. Bu anı daha önce yaşamıştım. Hayır yaşamadım. <gülüyor> tamam konuşmamız gerekiyor. Evet işedim. <gülüyor> tamam konu Elan'la ilgili. Bilmeniz gereken bir şey var. Bunu söylemenin kolay bir yolu yok ne yazık ki. Ondan ayrılmaya karar verdim. Başka biri mi var? Hayır, hayır. Sadece bazı... ...bazı şeyler değişir işte. İnsanlar değişir. Ama biz değişmedik. Yani bu kadar mı? Bitti mi? Öyle bitti mi? Yani bütün kalkanlarına indirip birine gerçekten değer vermeye başlıyorsun ve birden... <gülüyor> Bakın, e, hoşlanıyormuş gibi yapabilirim. Olur. Olmaz. Bu bana haksızlık olur, eline haksızlık olur, size haksızlık olur. İyi de kimin umurunda? Benim tek istediğim her şeyin eskisi gibi olması. Bak. Çok üzgünüm. Aa, üzgünmüş. Çok rahatladım. Sana inanamıyorum. Yani Noel yaklaşıyordu. Ailemle tanıştıracaktım onu. Başka biriyle tanışırım. Başka Alan'lar da olur. <gülüyor> hayır, hayır, hayır. hayır. Hayır. Ne diyor bu? Çocuklar siz iyi misiniz? Evet iyiyiz tamam mı? Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Anlıyorum. <gülüyor> Vay be. Gerçekten çok üzgünüm. Evet, yani ben de üzgünüm. Ama açıkçası biraz rahatladım da. Rahatladın mı? Evet, yani seninle iyi vakit geçiriyordum. Ama arkadaşlarına tahammül edemeydim. Hani Central Park'a gidip tekne kiralamıştık ya. Çok eğlenmiştik. Evet, viking gibi kürek çekiyordu. Merhaba. Aa. Nasıl geçti? Bilirsiniz işte. Bizden söz etti mi? Sizi çok özleyeceğini söyledi. Zor bir gün geçirdin he. Ah, bir bilsen. Gel <tık> <tık> Yeter sigara alıyorum. Lütfen. Oyun bitti. Zayıfım ben sigara içmeliyim tamam mı? Sigara içmeliyim. Bir daha sigara içmezsen sana 7 bin dolar veririm. Tamam peki. <gülüyor>